Radyo Tiyatrosu Beklenen Misafirler Yazan Alexander Dümafils Türkçesi Mahmut Said Kılıçcı Mikrofona koyan Zihni Küçümen Oynayanlar Le Bonar Rıza Tüzün Dösin Rua Coşkun Tunçtan Lidi Nedret Güvenç Fernand Sevinç Aktansel Teknik prodüksiyon Kamihacım. Saat iki oldu. Misafirlerimiz geç kaldı. Hayır, sizin saatiniz ileri. Ya... Yeah. Ee canlandınız mı yoksa? Gayet tabii. <gülüyor> Bari belli etmeyin. Ha. Ah. Ne oldu? Geçti mi? Geçti. Hazır mısınız? Evet. İyice anlaştık değil mi? Bir şey unutmadınız ya, yani pişman da değilsiniz. Hayır. sadece şu adamı düşünmesem. Üzülmeyin. Bundan sonra düşünmeyeceksiniz. Müsibim adam düşeni ruva geldiler. Oh, buyurun Hoşgeldiniz madem Gözlerimiz yolda kaldı Elinizi sıkmak bahtiyarlığına erebildiğim için mutluyum sevgili kontes ee, Müsaade buyurun da size eşimi takdim edeyim ee, Bu ödevi evlendiğimiz gün yerine getirmeyi çok istedim ama Siz burada yoktunuz Evet birdenbire hastalanan kocamın yanına gitmek zorunda kaldım ya. Maalesef gittiğimin haftasına da öldü Vah vah vah e, Dul kaldınız demek Evet bir seneden fazla oluyor Neden bana haber vermediniz Nerede olduğunuzu bilmiyordum ki Aa, Özür dilerim madam, Kendi derdime düştüm de elinizi sıkmayı unuttum Merak etmeyin Kaybettiğimiz zamanı çabuk telafi ederiz Mesudes'in ruhuyla biz eski dostuz Şayet yanılmıyorsam Sizi sevdiğinden ilk defa bana bahsetmiştim <gülüyor> Kontez <gülüyor> Sırrımı sizden başka kime söyleyebilirdim zaten Kocamdan övgünüzü çok duydum madam. Fakat geliri ancak iki gün oldu. Bu da ilk ziyaretimiz. Bütün sene seyahatte miydiniz? Evliliğimizin ilk altı ayı seyahatle geçti. Sonra hmm. Britanya'ya babamın yanına gittik. Loğusalığımı baba ocağında geçirmek istiyordum. <gülüyor> Müsaade ederseniz üç aylık oğlumu size takdim edeyim. Beraber getirmeye mecburdum. Yoksa sizi ziyaret etmek kabil olmayacaktı. Çünkü... <gülüyor> Fernand... E, bunda <gülüyor> sıkılacak ne var gaston emzikliyim dersem ayıp mı? Canım... Bilakis ben övünüyorum. Herhalde Contez'in de çocukları olmuştur e Hayır madem Ne yazık size acıdım Bunun ne saadet olduğunu bilseniz Ferman, Çok aptal efendim. şey bu kadın Hayır efendim hayır e, Getir kızım bebeği de kontez görsünler Yüzünü açayım da bakınız Güzel değil mi Oldukça da gürbüz Ferman. Doğduğu vakit beş kiloydu <gülüyor> Belli Öyle değil mi Gaston sen tartmıştın e, evet Ah evet. Oh, bilseniz ne sancılar çektim Ölüyorum sandım Savallı yavrucak. Ama doğduktan sonra ilk ağlaması yok mu? Çektiğim acıların hepsini unutturdu. Öyle Erhat. mi? <gülüyor> Hello. Bu hiç beklemedi. Hemen ağladı. Pek de aceleciymiş. <gülüyor> Galiba. Ama ağlayış o ağlayış. Ondan sonra bir daha ağlamadı. Daima güler. İnanmazsanız bakın. Madama bir gülecek yap şekerim. <gülüyor> Gördünüz mü? Çok güler olacağı benziyor. Doğumu yapmadan bir gün önce günah çıkarttım. Ne olur ne olmaz. Belki ölürüm dedim. Teyzemin kızı benden biraz evvel doğurdu 23 Haziran'da ben 2 Temmuz'da Onun çocuğunda Gaston'dan daha büyük Oğlumuza babasının adını koyduk Fakat teyze oğluyla oğlu ile bunun arasında Hem boy hem de zekaca dağlar kadar fark var Bu da şimdiden her şeyi anlıyor Hani oğlum diye söylemiyorum ama olan üstü. Bütün çocuklar gibi Ben de bütün anneler gibi iftihar ediyorum Madam e, affedersiniz e, Dadı sizi haber vermemi söyledi de. Ad, doğru. Mama saati gelmiş. Küçük bey acıkmıştır. Beklemeye hiç gelmez. Hemen <gülüyor> öfkelenir. Müsaade eder misiniz Madam? Rica ederim. E. <gülüyor> Buyurun sizi yemek odasına götüreyim. Lebonar bu düpedüz ahmak. Değil efendim. Kat iyen. Ey ee, işler dikarında mı? <gülüyor> evet. Arıldın mı yoksa? <gülüyor> ne münasebet. Sadece biraz merak ediyordum. Evlenmeden önce evine girip çıktığım Madam Dumaranse'ye görgü icabı karımı takdim etmem icab ediyordu. Ama ne yalan söyleyeyim karımı buraya getirmeyi hiç gönlüm istemedi. Niçin? <gülüyor> Bir de soruyor musun? Evet, söyle neden? Madam Dumaranse ile karımın ahbaplığını doğru bulmuyorum. Sebep Madame de Morantse sosyete hem de yüksek sosyete kadını Onun için kimse bir şey diyemez Kendisine ne söz getirdi ne de aşığı vardı Öyle mi? Hı -hı. E, ya ben nesiydim? Sen mi? <gülüyor> sen Madame de Morantse'nin aşığı mıydın? Aa, bunu sen mi söylüyorsun? <gülüyor> Şayet doğru bile olsa e? söylemek sana düşmez e? <gülüyor> İsabet ki aslı yok Çam, Aslı yok da ne demek? E, varsa ispat et Çam, Sen aklını mı bozdun? E, bunu bilen bir sen vardın <gülüyor> E, niye gülüyorsun? Tuhafıma gitti de... Çan, takındığın bu tavır ne kuzum? Bir kadının aşiği olmak nedir bilir misin? Ne midir? Evet nedir? E, bu yaşa kadar öğrenemedinse, bundan sonra hiç öğrenemezsin. E, öyleyse açıkla da bilelim. E canım, insan bir kadının ya aşığıdır ya da değildir. Bunun açıklanacak tarafı olmaz ki. Demek bir olay bu. E, e, tabii. Bir olayın özelliği nedir? Ama saçmalamaya başlayıp da sabrımı kaçırma. <gülüyor> özelliği ya gören şahitlerle ya bulunan emarelerle yahut tevatür veya geleneklerle ispat edilmesidir. August'un öldükten sonra göğe çıktığını gören Nümerius Atticus bunu açıkça söyledi. 9. Charles halkın üzerine ateş açtı ee? 1893 ihtilali Fransa'ya hürriyet getirdi ee? İşte bunlar itiraz kabul etmez Gerçeklerdir Senin Madame de Moran senin aşığı olduğunu Hı. ispat edecek şahit tevatür Gelenek nerede Canım, Nümerius Atticus gibi halkın huzuruna açıkça yemin etmeye Marie-Joseph Chenier gibi Olayı sahneye koymaya Yahut Mara gibi halkın dostu gazetesinde Yayınlamaya hazır mısın Canım, Bonner, Şimdi daha bitmedi Tarih bunu yazdı mı Olay halkın dilinde dolaşıyor mu? Madame de Moran's ile senli benli konuşuyor musun? Hizmetçilerin oh. yanında hiç öptün mü onu? Şekerim canım sevgilim diyebiliyor musun Ç ona? E, ama acele etme. Hiçbir mektubu var mı sende? Sadece kendi hayalinin mahsulü bir olayı ima ettiğin için... ...seni kovsa hakkı yok mu? Çak, bak. Nihayet hayatını yahut şerefini kurtarmak için... ...bunu ispat etmen gereksiydi edebilir miydin? Hayır değil mi? O halde böyle şeyin aslı yok demektir Müsaade et Hayır ben... şunu da unutma ki Yalnız gerçek olan şey ispat edilir İspat edilemeyen olay da hakikat değildir Sen rüya görmüşsün oğlum Peki bu nutkun sonucu ne? Madame de Moranse senin için olduğu kadar Benim içinde bir cemiyet kadınıdır Annenin, karının, kız kardeşinin içinde yaşadıkları cemiyetin Bekarken evine girip çıktığın sofrasına oturduğun bir kadına saygı göstermen... ...evlendikten sonra da karını takdim etmen vazifendir. Oh, saygı hadi neyse ama takdire gelince hayır. <gülüyor> saygı ile takdir arasında fark vardır. <gülüyor> <gülüyor> Mevkiye saygı gösterilir ama hasletten gayrısı takdir edilmez. Hoppa. Sen şimdi bunları bekar olduğun için hoş görüyorsun tabi e, hele yok. yarın saf namuslu şöyle masum bir kızla evlen de gençliğini harcadığın sosyete kadınları hakkında fikrin nasıl değişir görürsün onlara nefretle demeyeyim de e. E, merhametle bakarsın yok canım, e, İster e. markiz ister burjuvas hanımefendi veya aşifte olsun hepsi e. birdir Anladın mı? al birinden vur öbürüne peşlerinden koştuğumuza hata etmişiz onlar da razı oldukları için yanılmışlar. Ama onlar Hı. razı oldukları için biz peşlerinden koşmuşuz. Ya e aşk bu mu? Hadi canım sen... Buna, buna zevk denir. Ha? Ancak o da ne zevk? Harcalı sen de öteki erkekler gibisin. Zaman ve hale göre iki mantığın var. Önceleri durumu bekar gözüyle görüyordun... ...şimdi de koca olarak muhakeme yok ediyorsun. Buna ha. evvela bencillik... ...sonradan ankörlük Aa. denir. Evet. Sırtında yumurta küfesi yok ya... ...istediğin gibi söyle Çok bakalım. Ne büyük laflar bunlar. <gülüyor> Şayet Madam de Moranze dul kalsıydı. Hı. Senin birinci mantığına göre onunla evlenmeyecek miydin? E, e, dul kalmadığına göre her şey yolunda demek. soruyorum mi? evlenmeyecek miydin? E, hayır. Peki bu alçaklığına Hı. ne sebep gösterecek? Le Bonner, ileri gidiyoruz. Sözlerimden alınma. Faraziye bu canım. Demek ki senin aşkın... Tam itiraf ve ispat edeceğin sırada sona ermiş oluyor. Evet. Sonra da hiç vicdan azabı ve nedamet duymadan bu zavallı Hı. kadını kendi vicdan azabı ile pişmanlığına terk ediyorsun değil mi? <gülüyor> aşk olsun. E ama bana. o da terk etmemin aşkının faziletinin üstelik kocasının yasını ne biçim bir elbiseyle tutuyor görüyoruz. Ya, e, bu işte e, e. ne aşk var ne de pişmanlık hepsi yalan. Şüphesiz ahlakçıların koskoca ihanet kelimesiyle damgalayıp soldurdukları bu kaçamak aşkı benim kadar idare eden olmamıştır. Sen evet. ne dersen de evet. budala olmadığıma göre evet. ben bu özel aşkı evet. fizyolojiko filozofiko şimik bir tahlilden geçirmek zahmetine katlandım. Ve evet. şu sonuca vardı. Zina elemanları bazen birleşen evet. fakat katiyen birbiriyle kaynaşmayan bir karışımdır. Toh şey. Ya, <gülüyor> kadının bu birleşime getirdiği eleman evet. fırsat ve tesadüflerin getirdiği unsurlardır. Yani şile, evet. sukut. ...ve bunun verdiği baş dönmesi, zevk ve tehlikeye susayış, his adına bürünmüş şehvani duygu merakı... ...fena örnekler, muzur kitaplar ve o kötü sohbetlerin etkisiyle altüst olmuş bir ideal karması. Peki, ha, peki. ya erkek? Erkek, Hı -hı. analizde o da var. Ha? Erkek eleman olarak atını... Efendim kravatını, taşra tenuru bakışlarını, makine gibi el sıkışlarını, kursak düdük sesiyle söylenen amiyane cümlelerini getirir. Yersiz sızlanmalar, boş gezenlik, tutumluluk arzusu, tefecilerin rehinsiz borç vermediklerinden şikayetler de cabası. Hatta işin en acıklı tarafı sanki varmış gibi namusunu korumak için feveran edince... Şayet evet. kısmetinde de varsa birkaç tokat yedikten sonra şerefsiz ve kuvulmuş karısıyla beraber bir kulübede ömür tüketmektir. Korktum doğrusu. Dahası var. İmbik bir defa ateşe kondu mu? Arkasından perdeleri inik araba, tek evet. pencereli otel odası, emniyet kilitleri, sıkı sıkı kapanmış ıstorlar gelir. ...sokakta e, rastlanan dostlardan kaçınmalar... E, ...satın alınan uşaklar... E, ...buna benzer daha binbir türlü aşağılıklar... ...katlanılmaz hakaretler... ...kolay kolay silinmeyen lekeler... ...hep bunlar peş peşe dizilirler. Müthiş, korkunç. Ya, sen bunları karıştır... ...havanda döv... ...imbiye koy, kaynat... ...sonra da bir kaba dök. Eğer tortusunda... ...bir atom sevgi... Bir miligram aşk ve bir haysiyet buharı bulabilirsem bana insan demesinler. Biz bunun içine girecek olursak analarımızı, kızlarımızı, karılarımızı sonra nasıl severiz? Hı? Ben buna düpedüz aşiftelik derim. Demin karımı Madame de Moransi'ye çocuğundan ve sevgisinden saflıkla bahsederken gördüğüm vakit onu kolundan çekip kaç buradan ben bu sefil kadının aşığıydım diye bağırarak dışarı çıkarmak istedim. Ver şu elini. Aşk olsun sana. Çok doğru söyledin. Sen hala benimle alay mı ediyorsun? Münasipet, Ben de aynı fikirdeyim. E, deminki vaazın neydi peki? E, seni denemek Hı. içindi. Hala Madame de Morance'ye aşık olup olmadığını öğrenmek istedim. Aa. Çünkü buraya geldiğini görünce şüphelenmiştim. <gülüyor> ya, sen beni hiç tanımıyorsun öyleyse. <gülüyor> Üç yıl süren bu sevda faslında... ...üç ay bile aşık olmadım. Ya. Gözyaşından, sitemden, kıskançlıktan, takipten, tethişten ...bıkmış usanmıştım. Biliyor musun? Niye? Madame de ile ben kaç defa yalnız kaldım? Ama e, yalnız kalmanın tam manasıyla. Ne bileyim? Bilmezsin nereden bileceksin? Alay edersin diye sana söylemedim. İnanılacak gibi değildi çünkü. Şimdi bile söylersem güleceksin. Niye güleceksin? Üç senede tam iki defa yalnız kaldık. Anlıyor Allah. musun? Biri Lyon'da biri de Havr'da. E ne diye bu kadar uzaklara gidiyordunuz? Aa, bunu ona sor. Maksada erebilmek için bu seyahati göze almak lazımdı. Bir otele giderdik. Evet. Başka müşterilerin yanında birbirimizi tanımazlıktan gelirdik. <gülüyor> Sonra ilk fırsattan faydalanabilirsek ne hala? <gülüyor> Gel de sen buna gülme. <gülüyor> Yok canım. <gülüyor> ha, yazdığım mektupları eski bir mektep arkadaşıymışım gibi. Hı. Adel diye imzalardım. Ha. O da cevaplarına Alfred imzasını atardı. <gülüyor> Geri alıp verdiğimiz işte bu mektuplardı. <gülüyor> Nihayet... Günün birinde bütün cesaretimi toplayarak ona kısaca e, size sonsuz hürmetim var, e, yalan söyleyemem, sizi gerektiği kadar sevmiyorum. Ha. Evleneceğim dedim. Güzel. Ha. Evet ama bunu ancak iki yıl düşündükten sonra söyleyebildim. Ee, o, o ne cevap verdi? Kas katı kesilip yere düştü Vay canına. Birden öldü sandım. Tam beş dakika soğuk terler döktüm. Vay. İmdat diye bağırmak istiyor gelecekler diye de titriyordum. Peki sonra ne oldu? <gülüyor> e, yavaş yavaş kendine geldi. Ayılınca ne yaptı? ''Pekala Mösyö evlenin'' dedi. Gene kibarlık etmiş. Peki ondan sonra ne oldu? E, kendisiyle konuşup durumu açıklamak istedim. İşte bu. Hı. Ben zaten içimden erkeklik ölmedi ya demiştim. Aa, azizim Lüboner, benim birçok kusurum olabilir. Ama bak bir tek meziyetim var, Hı. o da samimi olmamdır. Öyle. Hem de son derece samimi. İçim neyse dışım da odur. Hı. Ne gurur bilirim ne de tarafkirlik. Duygularımı saklamam, hislerimi söylerim... Hı. Madame de evine gittiğim zaman seyahate çıktı dediler. Mektup yazmadın mı? Ya hiç yazmaz olur muyum? Ama e? budalalık etmiş. Niye? Bilir misin? İnsan mektup yazarken niçin yazdığını bilmeden yazar. Cevap verdi mi? Evet. Siz benden daha akıllıca davrandınız, ah. teşekkür ederim diye cevap verdi. E, evlenirken de bütün tanıdıklar gibi ona da davetiye gönderdim. Bugün de kendisini ziyarete geldik, bizi gayet iyi karşıladı... ...her şey yolunda gitti... <gülüyor> ...ah şu kadınlar... ...ne olmuş kadınlar... ...üç... ...hikayem bitti mi? Evet... ...başka bildiğin yok mu? Hayır, ne gibi? Biraz yaklaş da... ...kulağını ha. ver bana şöyle... ...ne, ne var? Yaklaş... Ha. ...Madame de Moransey... E. ...duyan yok ya bizi... ...yo... Ha. Ha. ...Don Alfonso'nun sevgilisi olduğu vakit... A, o, ...o da ne demek... ...bu, bu, bu Don Alphonse da kim... Madame de Moranse'nin ilk aşığı. Aa. Şöyle siyah saçlı, pembe ne? yanaklı, kırmızı dudaklı... Ee? ...sonra beyaz dişli bir İspanyol. Aa. Konuşurken de bütün İspanyollar gibi her kelimeye bir rrr takıştırıyor... Ee? ...sonra boyuna rrr deyip duruyor. Bu dedikoduyu da kim uydurdu? Dedikodu değil, aynı ile vaki. Tanık var mı? Sen gördün mü? Gördüm. ...inanmam... <gülüyor> ...saçma... ...sen benim dediğime bak... ...herhalde bir şey biliyorum ki Yok. söylüyorum... ...yoksa bu kadını... ...böyle kabaca terk Hı. etmene... ...müsaade eder miydim... E? ...sen bir Fatih... ...bir aşık olduğun için... ...sana her şey söylenmez... E ...oysa Hala. ben... ...önemsiz bir sır ortağıyım... Hı. ...benimle hiç çekinmeden dertleşilebilir... Ben senin kadar mutlu değilim ama senden ee? daha çok şey biliyorum. Nafile. Nafileli boner. inanma. ev yanarken içindekiler onun nasıl yandığını dışarıdakiler gibi göremezler. Ee? Elbet, ben dışarıda olduğum için ateşin nereden çıktığını ve nasıl söndürüldüğünü pekala gördüm. Ee? Doğrusunu istersen Alfonsun yahut hatırın için ona müteveffa diyelim. Hı. Evet müteveffa Alfonsun ateşini sen söndürdün. Sen kendini meşale sandın ama ee? aslında tulumbo oldun. Ya. Evet. Kuzum anlat şunu be çok tuhafıma gitti. Dinle öyleyse Alfons'la ilgisini Hı. 1865'te kesti 65'te mi? Evet 65'in Ekim'inde e, e, Halbuki ben 64'ün Haziran'ında vardım Demek ki e. bu iş kiraz vakti başlamış Eee? Erik'le de sona ermiş olamaz. olamaz O zaman inzivaya çekilmişti Sonra madem de Baransı öyle kadın değildir Pekala Peki Bana inanmıyorsan Hı. şu mektubu al da bak. ha Yazıyı tanırsın herhalde Hayır, ver, ver bakayım al. Dur, dur, dur, dur. Acele etme adeti bozmayalım Bu mektubu sana gösterdiğimi madama söylemeyeceğine yemin eder misin? Ederim <gülüyor> Yalan yere yeminiz diyen var mı? <gülüyor> Öyleyse al Evet ha, Yazıyı tanıdım Hı. Okuyorum Dostum Dostum dediği benim Hı. Dostum, Gaston burada yokken... E Gaston'da tabii sensin. Tarihine baktım. Dur, tarihine. Hı -hı. Ağustos 1864. Sen Haziran'dıydın değil mi? Evet, Haziran'da. Yani senden iki ay sonra demek. Tamam. O zaman burada olmadığını hatırlıyor musun? Hmm, evet. Hastalanan annemi görmeye gitmiş. Şu halde sen Hı -hı. burada yokken yazmış bu mektubu. Ya. Ok okuyorum. Ok e, dostum, Gaston burada yokken... Hı -hı. A'yı mutlaka görmem lazım. A, Alfons demek. Anladım, anladım. anladım. Evet, anladınsa mesele yok. Hmm. Devam et. Evet, sizden bugünlük evinizi bana bırakmanızı rica ediyorum. Heh. Hizmetçileri uzaklaştırın. Aha. Şayet bir mahsuru varsa pencerenize malum işareti koyun. <gülüyor> A -a demek sizin eve geliyordu. E şey, ara sıra canım. E, e, öyleyse halbuki beni Lyon'a yahut da Havra yolluyordu. E, Bunu yadırgama ha? Öyle erkekler vardır ki kadınlar onları başka başka şehirlerde severler Aa. Mesela ben Brandom'un dediği gibi kibar ee. ve namuslu bir hanım tanımıştım ee, e. O da beni yalnız mı öz dolaylarında gibi Allah. yerde severdi Bu memleketin ona ne hatırlattığını bilmiyorum ama ha. Oradan başka yerde sevişmek istemezdin <gülüyor> Halise Fakat da gidince ee. nasıl seviştiğini tarif edemem doğrusu <gülüyor> Evet evet sonra sonra ee, Hepsi bu kadar o gün evime gelmesinin sebebi Don Alfonso'nun iade etmek istemediği mektuplarını geri almak içindi. Bu kadın daima mektuplarının iadesini ister. Hı. Hatta bu ona ders oldu da ondan sonra sana ve başkalarına yazdığı mektupları ha? Alfred diye imzalamaya başladı. Niye? E... Başkaları da mı var? Canım hani laf olsun diye olabilir ha. ya. Ha, ha, evet. evet. Ee, benim bildiğim yalnız bu. Ha. Gerçi son zamanda bir yenilik olduğu da gözümden kaçmıyorum. Buraya şöyle sırık gibi bir herif bir İngiliz geliyor. Peki ama madem ki böyle... ...bütün bolup bitenleri ne diye bana vaktinde haber vermedin? Bu ha? ne benim için bir sır... ...ne He? de senin için bir tehlikeydi. et Evleneceğin kadın genç kız da değildi... ...dulda başkasının ha. karısıydı. Ha. Don Alfonso senden çok sevdiğini sanmıyorum ama... ...mektuplarını alabilmek için... ...onun istediğini yapmak zorundaydı. Üstelik Don Alfonso mademın yeni alakasını da bildiği için... ...son mektubunu ancak 15 Ekim 1865'te iade etti. 65 mi? Evet. 65. Ha demek ki benim 3 senemin içinde Don Fon sana 15 ay borçlu oluyor bu hale göre. E, senin evinde de e, hesap görüyorlardı. Aa, bir bakıma böylesi herkes için daha iyiydi. Madem benden evimi bu kadar ısrarla istemesinin sebebini şu mektuptan anlayacaksın. Hmm. Oku da bak. Peki ver Oku. bakayım. Her şeyi hatırlıyorum. Ha? Yaptıklarıma da pişman olmadım. Dur dur dur yanlış yanlış yanlış. Dur, yo, yo, yazı onun, yazı onun. Ama başka bir işin ee, olacak canım o. Ama başka aa. bir işin olacak. Ver, ver. Zarfın üstünde senin adresin yazılı. Evet. Ee, ya! Ha demek sen de ha? Ha? Sen de mi otluyordun? Yok canım benimki pek otlamak sayılmaz. Ee, e, e... Ha, niçin bana söylemediğini şimdi anlıyorum. Bana bak gastron, benimki şey ne söyleyeyim ha. yani ne diyeyim bilmem ki ne? bu gibi incelikleri tarif için özel bir kelime ister. Ama e şu halde dört kişi olduk demektir. Dört mü? E öyle ya. Sen ben ha. İngiliz e bir dohani rrr diyor. Ha. Hayır hayır yalnız üç. İspanyol ne? sen ve ben. Hocam ne fark eder? Ya ya İngiliz lordu. Lord mu bari? Evet ha? lord. Camberford. Nasıl <gülüyor> Gülmeden yüzüne bakamıyorum Lord dediğin şu şu kızıl saçlı biçimsiz herif mi e, Kadınlar belli olmaz e, Yine dört olduk işte E ne ha, duruyoruz ha? Dört kol bir iskambil çevirelim Azizim laf aramızda böyle kadınlara ne denir biliyor musun Bilmez Hı? olur muyum ama söylemeye değmez Ah işte karın da geldi zaten ha, Gel karıcığım Gel Meli. Seni ne kadar seviyorum bilsem Ya ben seni Aa, a, a, Yalnız değilmişiz Affedersiniz Müsvü'nün O, o lubonardan sıkılma o, o da ben demektir <gülüyor> 65'ten beri <gülüyor> Demin bak başka kadınlarla mukayese ederek Senin için ne dediğimi bir tekrarlasın da Bak bir duy Öteki kadınlardan bir üstünlüğüm yok ama sevgilim Sen beni seviyorsun da ondan <gülüyor> Yavrumu biraz benim kucağıma ver de öpeyim onu <gülüyor> Şekerim canım benim ha, Dikkat et Karlı <gülüyor> doktor de. çok sarsma ya ya, ya. Hadi hazırlan Fernand Gidiyoruz Nasıl olur? Madam Dumorance beni yemeğe davet etti. Sen de kabul ettin mi? Gazana sormadan cevap veremem ha, dedim. İyi etmişim. Madam Dumorance'e e, Paris'te işimiz varmış dersin. Aa, sadece çocuk uyumadan yola çıkamayız. Arabada katliyen uyuyamaz biliyorsun. Müziksiz uyumuyor. Ha, sen biraz tut da ben ninnisim çalayım. Peki. Aman Allah'ım ne şirin tablo. Affedersin ama azizim. Hadi bundan evvel olanları bana haber vermeyi lüzum görmedin diyelim. Fakat hiç olmazsa iki gün önce sana geleceğimi yazdığım vakit bana durumu bildirmen icap eder. Sana söylediklerimi kimse bilmiyor. Bir daha gelmemek için bir bahane bulursun olur bilmez. Ah onun için hiç merak etme. Bey dikkat et o kadar sallama çocuğu uyandıracaksın. Madem sen benden daha iyi biliyorsun böylesi al da sen uyut. Ver ben uyuturum ver bana. Gel yavrum sen bana. Ha. Gel bakayım canım. <gülüyor> Aman gelsen bana bakayım. Sen babana bakma yavrucuğum. O doğru söylediği için... ...Löbonar kızıyor. Çocuklar kırbacı... ...insanlar da gerçeği sevmezler ya. Yarın sen de büyüyecek... ...erkek olacak... ...ve kadınları seveceksin. Sonra yeryüzünde tek erkek sanki... ...yanlış senmişsin gibi... ...sana gelinceye kadar başkasını sevmiş olmasın diyeceksin. <gülüyor> ya sonra... ...sonra... Seni taparcasına sevdiklerine kanaat getirince de onları bırakıp başkalarına gideceksin. Sevmediklerini öğrendiğin vakit kendin de onları sevmediğin halde... ...babacığının tıpkı şimdi yaptığı gibi kıskançlıktan küplere bineceksin. Ya benim güzel bebeğim... Sen de budala ve daha başka budalaların babası olacaksın. Sender olanlarda daha birçok budalaların doğmasını sağlayacak. Ta ki Ulu Tanrı insanlığın budalalığına lüzum görmeyinceye kadar bu iş böyle devam edip gidecek. Sade avunduğun bir şey varsa ailemin aptallığı benden ileriye gitmeyecek. Çocuk uyuyor mu? Hem de mışıl mışıl madem. Aşk olsun sana Gaston. Oğlunu Mesyu'ya Allah sen de otur mektup yaz. Kendi istedi. <gülüyor> bayılıyor bayılıyor. Ben de acele bir şey yazacaktım. Evet madem. Bütün çocuğu olmayanlar gibi ben de çocuklara bayılırım. Bana verin. Bu sıcakta bahçede serin serin uyuması daha iyi. E, müsaade edin oraya kadar ben götüreyim. Dadısı nerede? E, herhalde arabacının yanındadır. Evet evet bahçede uyuması daha iyi. Hadi, evet. hadi güle, güle. E, güle güle. Buyurun Güle güle. Buyurun. Hay Allah müstahakını versin Bir türlü arkasını getiremiyorum Eski sevgili mektup yazmak da ne zormuş meğer oh! Mesudesin Ruha Sizi rahatsız etmiyorum ya ah. Yırttığınız kağıtlara bakılırsa Herhalde önemli bir şeyler yazıyorsunuz Yemeği beraber yiyoruz değil mi? Siz misiniz madam. <gülüyor> Özür dilerim dalmıştım da Maalesef bu şereften mahrum kalacağız. Hatta sizi göreceğimi pek ummadığım için... ...bu mektubu yazıyordum. Nasıl? Bir Allah'a ısmarladık bile demeden mi gidecektiniz? Oysa ben çok zarif bulduğum eşinizle... ...bir an evvel dostluk kurmak niyetimdeydim. Bu arzunuzu yerine getiremeyeceğim için çok üzgünüm. Bu ziyaretimiz belki de sonuncu olacak. Çünkü hemen Britanya'ya gidiyoruz. Hemen bugün mü? Bu akşam. Ne kadar kalacaksınız? Bütün sene. Sonra da bütün ömrünüzce değil mi? İhtimal... ...yoksa karınızı bir daha görmemi istemiyor musunuz? Rica ederim adam. Ee, Öyle durumlar vardır karınızın ki... Karınızın eski sevgilinizle arkadaşlığı hoş görülmez değil mi? Bilhassa Don Alfonso'nun eski sevgilisiyle. Donald Alfonso'dan size kim bahsetti? Her kimse. İnkar mı ediyorsunuz? Bunu size söyleyecek dünyada bir kişi var, o da Hı. Le Bonnard. E şayet Le Bonnard söylediyse... Daha başka şeylerden de bahsetmiştim değil ah, mi? Dünyada hiç kimseye emniyet caiz değil. Ah Üstelik ona sus da verdiğiniz halde değil mi? Evet haklısınız Mösyö de Sinrua. Karınızla dost olmamalıyız. Hı. Bana gücenmeyin. Gücenmeye ne hakkım var. İstediğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Sadece... Evet. Gönlünüzde bu İspanyol'un sevgisi varken... ...size evleneceğimi söylediğim vakit... ...ayılıp bayılmanıza hiç lüzum yoktu sanırım. Hı? Zaten evleneceğimi size söylerken içimde beni aldattığınıza dair bir his vardı. Oysa benim ilk aşkınız olduğuma dair yüz kere yemin etmiştiniz. Evet, gerçekti bu. E, ama Donald Fos' da ilk aşkınız, Kadınların ince eller sık dokur olduklarını sanırdım. <gülüyor> Fakat madem ki bu konuya girdik... ...sizin gibi böyle genç, güzel, asil ve... E, ...bilhassa beklemesini bilen bir kadının... ...aptal suratlı bir İspanyol'la nasıl bağdaştığını merak ettim de. Canım sıkıldığı için başladım, ee? canımı sıktığı için de bitirdim. Aa, <gülüyor> i̇şte iki kelimeyle kadınların ilk günahlarının özeti. Peki ya öteki günahlar? <gülüyor> Açık kapılardan gelen Kur'an derler gibi onlar da ardarda arda gelir. Aa, bunu söyleyen siz misiniz? Aziz'im siz soruyorsunuz, ben de şimdiki durumuma uyan bir dille cevap veriyorum. Hı. İlk günahlarından, ilk hayal kırıklığından, bilhassa sevdikleri erkek tarafından aldatılıp terk edildikten sonra yine devam ettikleri halde sessiz sedasız bir köşeye çekilip oturduklarından dem vuran kadınlar yalan söyler. Bunu iyi bilin. Beni tanımadan önce olduğu için Don Alfonso'yu sevmeniz yahut sevdiğinizi sanmanız beni ilgilendirmez. Olsa olsa sizin hesabınıza üzülürüm. Ama samimiyetimiz devam ederken onunla eskisi gibi görüşmenizin manası neydi? Manası sizi sevdiğimi ispat etmekti. Aa. Bununla da ne kadar övünsem yeridir. Bir bu eksikti. Don Alfonso bütün İspanyollar gibi kıskançtı. Hı. Kendisini terk ettim diye öfkesinden deli oldu. Sonra da beni kendisine yazdığım mektupları size göndermekle tehdit etti. Vay alçak! Evet alçak. Mektuplarımı ancak eski şartlar içinde almaya razı olursam geri vereceğini söyledi. Elde edebildiğim tek kazanç evet. bu iade işinin onun evinde değil de Lébonarın evinde de yapılması oldu. Ha niçin Lébonarın evini tercih ediyordunuz? Arkadaşınız Hı? olduğu için. Aa. Onun evi hemen hemen sizin eviniz demekti. Bu da beni bir derece teselli ediyordu. Hı. Peki Don Alfonsa kaç mektup yazdınız? İki. A, daima iki. Hayır hayır Hı. mektuplarımla beraber iade ettiği küçük bir pusla ile üç. Ha, o da faizi demek. Hı. E, bu iğrenç pazarlığa razı olacağınıza bana her şeyi söyleseniz daha iyi ederdiniz. Onu da düşündüm ama bu sefer de mektuplarımı kocama gönderecekti. Hı. Dışı otello içi ya uydu bu adamın. Ah az çekmedim. Tam bu kabustan kurtulup da tamamen sizin ve büsbütün mutlu olacakken beni terk ettiniz. Hak ettiğim cezayı çekeceğimi biliyordum. Ama bence ceza bir defa hak edildi mi tam manasıyla çekilmeli. Siz gittikten bir saat sonra ne oldu biliyor musunuz? Ee? Kendimi zehirledim. Aa. Le Bonar olmasaydı ölmüştüm. Aa, e, tabii bu fedakarlığın mükafatını da Kat artık... Iyi yani. İyileştikten sonra sinirlerim tamamen yatışmış... ...fakat ahlak duygularım yok olmuştu. Kötülüğe susamıştım. Sabahsız heyecanları, aşksız sevişmeleri... ...atsız buluşmaları merak ediyordum. Aşk bana o kadar ıstırap çektirmiş... ...beni öylesine tahkir etmişti ki... ...ben de onun şerefini kırmak... ...kanatlarını koparıp çamurlara batırmak istedim. <gülüyor> zavallı Le Bonar. ...sorarım size... ...kaybolan idealimi bana o mu verecekti? <gülüyor> Le Bonar'a aşık olarak düşünmek bile gülünç. Onu hiç unutamayacağım... ...ve hatırladıkça da gülünçim. <gülüyor> Vah zavallı... ...ne hale gelmişsiniz. Her şeyi anlat dediniz... ...ben de söyledim. Ben ah, o menfur kelime... Ama söylemeden de olmaz. Evet ben şunun veya bunun sevgilisi oldumsa... ...birinin hatrası bana ağlamak... ...ötekinin de gülmek arzusu verdiyse... ...bundan size ne? Hayatınızın bana ait olan bir bölümü var ki... ...o zaman beni sevdiğinizi zannederken... ...aldatmışsınız da haberim yok. Siz benimle alay ederek gülünç hale düşürdükten sonra... ...üstelik kendi kendime de gülünç oldum. Çünkü o sıralarda... Leona ve Havra... ...sizi sevdiğim için gidiyordum. Sahi mi? Tabii sahi. Yoksa ne diye gidecektim? Ah ne mutluyum bilseniz. Hı. Merak etmeyin gülünce olmadınız. Sizden başka kimseyi sevmedim. Ne yaptımsa sizi düşünmekten kendimi alamadım. Çünkü hayaliniz daima karşımdaydı. Tasavvur edin ki bir akşam Hı. çok olmadı. Tatlı saatler geçirdiğimiz Havur'daki o oteli görmek istedim. Ya. Gittim Hı. ve beraber indiğimiz o otele aynı tarihte 30 Haziran. Ve aynı saatte ama bu sefer tek başıma indim. Evet. Aynı insanlar, aynı yerler, aynı yıldızlı ve ılık geceydi. Tabiat sanki suç ortağım olmuştu. Hiçbir şey değişmemişti. Sadece siz yoktunuz. <gülüyor> yani hayatın yerinde şimdi ölüm vardı. Bu han odasındaki aynaya baktım da kendimi tanıyamadım. Beni kim görse deli zannederdi. Kendi kendime çirkin de sayılmam beni niçin sevmiyor diyordum. Saçlarıma beğendiğiniz şekli verdim ve bütün geceyi hatıralarla ağlayarak bekleyerek geçirdim. Hatranın kudretine bakın ki hep kapıyı açıp gir vereceksiniz sanıyordum. Hı. Sabah oldu ve gelmediniz. Şöminenin üzerinde duran ıtırlardan bir çiçek kopardım ve o vakitten beri boynumdan çıkarmadığım şu madalyonun içine koydum. Ve şimdi öptüğüm gibi öperek kapağını kapadım. <gülüyor> bir çiçek de olsa bir şeye inanmak ne tatlı. Aa bunlardan bahsetmek bile fazla. <gülüyor> Madalyonun öbür tarafında da... ...Lord Gamberfield'in resmi var değil mi? <gülüyor> Şu erkeklerle tuhaf oluyorsunuz. Bizi terk ettikten sonra... ...ömrümüz boyunca gözyaşı dökücümüzü mi sanıyorsunuz? Elbette sizi unutmaya çalışacağız. Nihayet biz de sizin gibi et ve kemikten yaratıldık. Hı. Dünyada hiçbir şey ebedi değilken... ...sadece ıstırap mı ebedileşecek? Peki Don Alfonso anladık. Eh, yakışıklıymış dediler. Le Bonar, e... O da neyse... Ama, ama Lord Gamberfield'e gelince... Müsaadenizle onu kabul edemek. <gülüyor> Birinciyle ikinciyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ötekinte ben anlattayım. Hı. Zannettiğiniz kadar kaba değil. Favorilerini kestirdi ve Hı. büyük bıraktı. Saçları biraz döküldü ama eskisi kadar kızıl değil. Oldukça da zayıfladı ve dilimizi daha düzgün konuşuyor. Hı. Eksik olan o ön dişini de taktırdı. Tabiiden farksız hatta daha da güzel diyebilirim. Sonra gayet kibar bir insan, çok eski bir aileden, e, parlamento üyesi, üstelik de Karun gibi zengin. Fazla mal gözümü çıkarır kuzum, senede altı bin lira geliri var. Benimle de evlenecek olucayım. <gülüyor> Yaşlandıkça zevkler değişiyor. Bizim ahmak ve çirkin bulduğumuz kadınların sizce nasıl hoşa giden tarafları var da onları delicesine seviyorsanız, sizin de kaba ve değersiz bulduğunuz erkeklerin bizce dayanılmaz meziyetleri olabilir. ...kadınlara göre çirkin erkek de yoktur Budalada. Yalnız iki sınıf erkek vardır. Hı. Biri hepsi birbirine benzeyen ve sevmediklerimiz... ...öteki de hiç kimseye benzemeyen ve sevdiğimiz erkek. Ah <gülüyor> <gülüyor> insan kalbi, insan vücudu... ...ne anlaşılmaz sırdır onlar. Demek Lord Gamberfield'ı beni sevdiğinizden fazla seviyorsunuz. Fazla diyemem ama başka türlü sevdiğim muhakkak. Hı. İnsanların hayatı durmadan gelişir... Tanrı da bunu bildiği için bir lütuf olarak bize ölüme giderken fazla yorulmayalım diye yol boyunca konaklar kurmuş. Artık bir işe yaramadığımıza inanarak ölmeye razı olduğumuz zaman o menzillerdeki sürprizler bize yeniden yaşama isteği verir. Hı. Eskiler buna metamorfoz derlermiş. E desenize ki pigmalyon o. Ben Hı? de Venüs'ün himayesindeki Galatea'yım. Onunla evleniyor musunuz? Bir buçuk ay sonra. Galateya Pigmalion'da evlendi mi? Tabii, hatta ondan Pafos adında bir de çocuğu oldu. Sonra Aa. bu çocuk Tanrıçanın annesine yaptığı iyiliğe karşılık ona bir mabet yaptırmış. Adını da Pafos koymuş. Hı. Masalın dediğine bakılırsa evet. mabedin açık havadaki mihrabında yanan ateşi ne rüzgar söndürebilirmiş ne de yağmur. Hı. Aşıklar bu mabede kurban adarlarmış. Oraya gitsek mi? ...Pafosa mı? Evet. <gülüyor> Saçmalamaya başladık. Elinizi verin de vedalaşalım dostum. Allah'a asmadık. Siz de karınızın yanına gidin. Sakın üzülmeyin. Çünkü benliğimin en iyi zamanına sahip oldunuz. Durun. Pafosa gittiğimizi kim bilecek? Önce ben... E? Sonra da her akşam buraya gelen Lord Gamberfield Hı? Daha sonra da karınız oh, Fernand hiçbir şeyden şüphelenmez O Çok saftır Üstelik de emzikli Yüzüme Hı? bakın kuzum Kim bilir beni ne kadar hor görüyorsunuz oh, lady, lady. Sizi kaybedeceğimi bile bile Eskisi gibi sevebileceğimi umuyor musunuz Beni niçin kaybedeceksiniz Evlisiniz artık benim olamazsınız Hatta kendi kendinize bile sahip değilsiniz oh, Vaktiyle siz de evliydiniz Herkes sırasına razı olmadı Öyle zene diye evlendiniz oh, İş olsun diye bir heyecan bulacağımı sanmıştım ama bulamadım. Sahi mi? O sizi temin ederim. Şerefinizle mi? Şerefimle. Ne de alçak oluyorlar. O halde madem ki birbirimizi seviyoruz... Evet. ...ne benim günahlarımın ne de sizin evliliğinizin önemi var. Hı. Bir bahaneyle Paris'ten ayrılın benimle gelin. Evet. Tenha bir yerde bir sene beraber yaşayalım. Hı. Sizden istediğim yalnız bu. Hı. Bir sene sonra otuz yaşıma basıyorum. O zaman ihtiyar sayılırım Ondan sonra da size hürriyetinizi bağışlar ortadan kaybolurum Bir daha da benden bahsedildiğini duymazsınız oh. Hiç olmazsa o ana kadar istediğim gibi sevmiş olurum Ya bir sene sonra senden ayrılmazsam? Yok ama böyle söyleme çok fazla mutlu olurum Oh Lady, kollarıma gel <gülüyor> Sabredin dostum Galiba karınız geliyor Hı. Gidin gidin evet. Onu da buradan uzaklaştırın Hı. görmek istemiyorum Peki ...löbonlarla size bir posta göndereceğim. Hı. Bir saat sonra ebediyen birleşeceğiz. Evet. evet, ebediyen. Ne haber? Çok haklıymışsınız dostum. Midem bulandı. İcat ettiğiniz şu Don Alphonse'un... Kendisiyle iki kelime bile konuşmadığım o Lord ...hatta sizin gibi namuslu ve sadık bir dostun sevgilisi olduğuma inandı. Bunlara bir Çinli bir de Bedevi ilave etseydim onlara da inanacaktı. Böylece Matmazel Kastanyat gibi bir zevk kadını olduğuma... ...iyice kanaat getirdikten sonra da beni sevmeye başladı. Sevmek kelimesini hayvani ihtiraslarla... ...düşük istekler için kullanmak doğru olur mu bilmem. Ah sonradan öğrendiğimizi önceden bilebilseydik... Ne olur beni bu adamdan kurtarın. Bir daha adını bile duymayayım. Onu öldü bileyim. Bir vakitler yaşadığından bile haberim olmasın. Boğuluyorum. Biraz havaya ihtiyacım var. Yemek vakti dönerim. İnsanın o kadar sevdiği adamdan bu derece nefret edebileceğine inanmazdım Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Yemek vakti gelecek. Yemek 45 25 dakika olduğuna göre önümde bol bol 25 dakika var. 20'si fazla. O, gel bakalım de signora. Seni dört gözle bekliyorum. Adamı gördün mü? Evet, şimdi çıktı. Valizini hazırlayacakmış. Ee, nihayet turneyi gözünden vurdun demektir. <gülüyor> Karın ne olacak peki? Karın mı? Hı -hı. Ee, sen Paris'e götüreceksin. Biri beni bu adamdan kurtar der... Öteki al karımı Paris'e götür der... Nazar değmesin ikisi de kan kırmızı... Peki karına ne sebep gösterici? Ee, ben ona bir telgraf aldım... Derhal gitmeye mecburum dedim... Nereye gideceğini söylemedin mi? Yok yer tayin etmedim... Siz buradayken gelen o telgrafa inandın mı? Oho, daha çok şeylere inanır... Amma da safmış <gülüyor> öyledir, öyledir. Demek madame de Morancy'ye aşıksın... Aşık mı? Hı -hı. Ben mi? Evet. <gülüyor> Asıl saf sensin... <gülüyor> Aşık olup olmadığımı farkında değilim ama... ...içimde öyle tatlı bir duygu var ki... Ha. ...dünyada eşine az rastlanır. E Bu da kaçırılmaz tabii. Bak sana demin... ...her zaman dürüst ve samimi olduğumu söylemiştim değil mi? Evet. E, doğrusunu istersen çocuğunu emziren bir kadınla... ...meme emen bebek arasında vakit pek hoş geçmiyor. E Bu da birkaç ay daha sürecek gibi. Evet. Hı? E, ondan sonra hadi bakalım yeni baştan. O uzun iş. E, Sabahki nutukların neydi peki? O, onlar sabahleyindi canım... <gülüyor> Birçok nutuklar gibi o da nazari olarak doğrudur. Dur, dursun, dursun canım. Başka sefer lazım olur. Yalnız iyi düşün. <gülüyor> Çekilmez bir kadın Evet, diyordu. evet ama şimdi başkalaşmış. Kat'ien aynı kadın diyemezsin. Yok Çocuk. Ah sen onun o nemli gözlerini görseydin, o, o yakıcı nefesini duysaydın, o İngiliz lordunun ne hale koyduğunu anlardın. Ah, ah şu herif. Şu herif bir elime geçse. Ha. Ve geçecek. Nasıl olsa nişanlısına gelecek ya. O Frank yüzümü yanaklarına bir çift çalar borcum olsun. Ben daha önce olduğum için Lortlam adamın arasında ne hmm. geçtiğini maalesef bilemiyorum. Ama aman bunu bana hatırlatma rica ederim. Ah, şayet Li beklerken gelecek olursa Keratayı boğarım Demek gidiyoruz. 10 ah, dakikaya kadar. Karına yazacak mısın? Tabi tabi tabi tabi ne lazımsa hepsini yapacağım. Sen merak etme. Ya gerçeği öğrenirse? inanmaz ki. Ya ispat ederlerse? E canım sen de e, aksini iddia edersin. Yalnızlıktan canı sıkılır da öc almaya kalkarsa? Kim? Fernand mı? Evet. Oh, asla, asla düşünmez bile. Hamdolsun dini bütündür. Onun gibi kadınların aşığı olmaz azizim. O ancak... Erkekler e... aşık oldukları kadını kıskandıklarını zannederlerse de yanlıştır. Hı. Aslında kıskandıkları için aşık olurlar. Onlara kıskanmak için sebep bulunmadığını ispat edin... Hemen aşık olmadıklarını anlarlar. Sen kendi kendine ne söyledim duruyorsun? Ha, affedersin ha, ama, affedersin ha. ama azizim. Affedersin ama azizim. Bu kadar şaka yeter. Niye? gitmeye iyiden iyiye karar verdin mi sen? Evet. Bu ne kadar sürecek? Oh, sürebildiği kadar. Belki altı ay, belki daha fazla. Belki de ötekileri sevdiği gibi. Yalnız beni sevinceye kadar sürecek. Ha. Öyleyse bütün gerçeği öğrenmen lazım. Hı. Sana anlattıklarımın hiçbiri doğru değildi. Hı. Adam demorans <gülüyor> değil. Anladım, anladım Lubaner. Teşekkür ederim dostum. Yani Bunları bilirim. Bilirim, boşuna yorulma. İnsan coştuğu vakit arkadaşına sevdiği kadını sevmekten vazgeçti sanarak... ...onun hakkında ne biliyorsa söyler. Evet. Sonra hala sevdiğini anlayınca bunu tamire çalışır ama... Evet. E, ...yama tutmaz. <gülüyor> malum şey bunlar, malum. Yani i̇nanmıyor musun? Hayır azizim, hayır. Hayır. Sana kesin söyleyeyim de aklın yatsın ne? Don Alphonse diye kimse yoktu e? Hiçbir zamanda olmadı onu ya. ben uydurdum e, e, e, Öyleyse başka biri vardı e, e, e, Don Alphonse olmamış da Don bilmem ne olmuş ne çıkar ha? Biri vardı ya sen ona bak Vakitte bir türlü geçmiyor. Azizim Bir kadın canım sıkılıyordu Başladım canımı sıktığı için de Bitirdim derse bunun alt tarafı ne olur bilirsin seni bütün şerefimle temin ederim ki... Hı. ...bu birinci aşığı ben uydurdum. Ha. Oysa ilk aşık sensin. E, e, olsun. Hı. Ama Hı. Lord Gamberfield'e ne diyelim? O, Onu gördüm. O. Sonra ha, ha üç olmuş, ha iki... ...yahut sadece bir tane olmuş. Ne fark eder? Madem ki var, ha? yeter. Ne üç vardı, ne iki, ne de bir. Peki... ...Madame de Moran senin bu yalanları... ...uydurmaktan maksadı neydi? Söyler misin? Seni kıskandırarak tekrar elde etmekti. Bilakis... Bilakis bunca itiraftan sonra ondan nefret edeceğimi... ...bir daha yüzünü görmek istemeyeceğimi düşünmedi mi? Ay şu insanlar ne de tuhaf oluyor. Çok, sen daima yanında değildin ya. Yalnız ve terk edilmiş bir kadın gayet tabii günlülü eğlendirecek. Adam de Moranse yalnız seninle bir defa Lyon'a bir defa da de Havra gitti. Üst tarafını ben uydurdum. Benim uydurmamı yemin Allah. ederim. Ve demin sana oynadığı rolü kendisine kabul ettirene kadar da ne çektiğimi ben bilirim. Ne söylüyorsun? Zavallı dostum. Bu kadının kendine söz getirmediğine hala inanmadınsa acırım sana. Peki ama hiç, hiç mi bir şey yapmadı? Hiçbir şey. Peki biraz önceki o tavrı neydi? Seni tekrar elde etmek içindi dedim ya. Evet. Ama şimdi daima onu sevdiğini öğrenince... ...sana şunu söylememi istedi. Evet. Paris'e yakın bir yerde bir ev kiralayacak... Ha. ...ve orada hanım hanımcık oturacak. Ha. İstediğin zaman sen de oraya gelebileceksin. Ha. Fakat ne kaçamak istiyor... ...ne de rezalet. Aa. Gününüzü eskisi gibi sohbetle, müzikle... ...ve okumakla geçireceksiniz. Oo. Gelemeyecek olduğum vakitte... ...benim elimle sana yazacak. Ha. Alfred imzası Evet... Görüyorsun ya, ne tatlı hayat. Ha şüphesiz, <gülüyor> şüphesiz. Hem de tadına doyulmayacak kadar. Biraz dursam, dur sen, dur biraz. Ne var, ne oluyorsun? Abi, bilmiyorum ama bir şeyler oluyor. Heyecandan belki. Sevilmenin mutluluğu olsa gerek. Fernand, Fernand. Tamam. Ha. Ne var sevgilim? Şapkan nerede? İşte orada. Ha. Gel bakayım. al. Giş şunu başına. Ha. Çocuk nerede? O da burada ne hadi. oluyorsun kuzum? Hadi, hadi. gidiyoruz. Ee, ya telgraf? Ee, başka bir tane çekmişler durum değişmiş. Arba. Hadi Paris'e dönüyoruz. Demek gitmiyorsun? Gitmiyorum. Hele şükür buna sevindim. <gülüyor> Madame'a da veda edelim. Aa, lüzumu yok hiç lüzumu yok. Aa, ne tuhaf ev bu. Lütfen açıklar mısın? Neyi? Ya, hala anlamadın. Ha. Aptallık etmesene. Ben namuslu kadınla yaşayacak olduktan sonra Madame de Moran'sa yine ihtiyacım var. Kendi karım bana yeter... Ya şaşmış gibi görünmeli yoksa tekrar başlar. <gülüyor> Öyleyse bu sefer kahrından ölür. Aa, onu da kendi bilir. Hadi hoşça kal dostum. Allah'a güle güle. Kadının kini belki nefretiyle bu işte böylece bitti. Ne fayda? Bittiler mi? Evet. Büs mü? Evet. büsbütün Zili çalar mısınız hay hay. Buyurun efendim Yemeği hazırlayın Sakın şarap şişesini sallamayın olmaz mı Başüstüne efendim Şişenin dibi çok acı olur madem Radyo tiyatrosu sona erdi. Beklenen misafirler isimli bir piyes dinlediniz. Yazan Aleksandr Dümafils, Türkçesi Mahmut Said Kılıççı. Mikrofona koyan zihni küçümendi. Rıza Tüzün, Le Bonar, Coşkun Tunç'tan, Dösin Rua, Nedret Güvenç, Lidi, Sevinç Aktansel, Fernand rollerindeydiler. Teknik Prodüksiyon Kami Acım